Allahu bilaheemne, şeytanı rajiim. Bismillahi r-Rahmani ve nes'ta'ynu ve nes'ta'firu, ve nes'tu bilahe min shurur anfusina ve msiyat amalina. Men yehtil lahuh, fala mudillalah ve men yudlil fala hadila. Ve eşhed an la ilaha illallah wahtahu la shirkala. Ve eşhed an abduhu ve ve inna istaqal hadisi kitabullah ve hayral hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri ha ve kullu muhtesasatin bid'a ve kullu bidatin dalal ve kullu dalaletin finnar Tefsir dersimizde Arap suresinin 172. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Hani Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz için onları nefislerine karşı ben sizin Rabbiniz değil miyim diye şahit tutmuştu da onlar evet şahit olduk demişlerdi. 173 Ya da daha önce atalarımız şirk koşmuştu, biz ise onlardan sonra gelen bir nesildik. O halde batıla sapanların yaptıklarından dolayı bizi helak edeceksin demeyesiniz. Evet, Allah Azze ve Celle bütün Ademoğlunun zürriyetinden nefislerini, onların canlarını çıkarıp da kendisine şahit tuttuğunu, sizin Rabbiniz değil miyim diye rububiyetine kendi nefislerini şahit tuttuğunu, bunun sebebinin de kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu. Yani böyle bir misaktan, Allah'ın Rabb oluşundan bizim haberimiz yok, böyle demiyesiniz diye diyor. Diğer bir sebep olarak da işte atalarımız şirk koşmuş. Tamam biz rap olarak Allah'ı kabul ediyoruz ama atalarımız bizden öncekiler şirk koşmuş. Biz de onların ardından geldik. Onları takip ettik. İşte onlar saplıysa biz de onları takip ettik diye bizi mi helak edeceksin ey Rabbimiz? Böyle demeyin diye sizi böyle şahit tutuyoruz diyor. Kendi nefislerinize karşı böyle şahit tutuyoruz diye haber veriyor. Bu konuda pek çok rivayetler gelmiştir. Yani e, bu Misa ile ilgili i̇bn Abbas radıyallahu anh, Ebu Hurey radıyallahu anh, bunlar arasında e, en geniş kapsamlarından birisi Ubey bin Ka'b radıyallahu anhın rivayeti, onu aldık tefsire diyor ki o gün kıyamet gününe kadar olacakların hepsini bunun için bir araya topladı Allah ve onları ruhlar halinde yarattıktan sonra onlara suret verdi onları konuşturdu onlar da konuştular onlar üzerine Ahit ve Misa kalıp Onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet buna şahit olduk dediler. Yahut daha önce babalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de onlardan sonra gelen bir nesildik. Onların izinden gittik. Batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak edecek misin dememeniz için böyle yaptık. Allah Teala şöyle buyurdu. Ben yedi semayı ve yedi arzı size karşı şahit tuttuğum gibi, babanız Adem'i de size karşı şahit tutuyorum ki, kıyamet gününde biz bilmiyorduk. Yahut bundan habersizlik demeyesiniz. Bu sebeple sakın bana hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ben sizlere rasullerimi, elçilerimi göndereceğim. Onlar sizlere bana verdiğiniz ahdi ve misakı, yani bu sözü hatırlatacaklar. Üzerinize kitaplarımı da indireceğim. İnsanlar, senin bizim Rabbimiz ve ilahımız olduğuna şahitlik ederiz. Yani bu rivayette açıkça görüldüğü gibi Allah Azze ve Celle'nin Rabbliğine şahitlik olduğu gibi ilahlığına da uluhiyetine de şahitlik ediliyor. Bizim senden başka bir Rabbimiz, senden başka bir ilahımız yoktur dediler. Onlara babaları Adem yükseltildi. Adem onlara bakınca aralarında zengini, fakiri, sureti güzel olanı ve başka durumdakileri gördü. Adem, Rabbim kulların arasında eşitlik yapsan olmaz mı deyince, yani herkesi eşit seviyede zenginlik, fakirlik veya güzellik, çirkinlik bakımından, Allah Teala ben sana ben bana şükredilmesini severim buyurdu. Yani burada da işte bunun illeti açıklanıyor. İşte, e, zengin olan fakir yani fakirlik olacak ki zenginliğin şükrü bilinsin. Çirkinlik olacak ki güzelliğin e, bunun nimeti bilinsin ki Allah kullar şükretsin. Yine Adem aralarında kandiller gibi nebiler olduğunu da gördü. Bunlardan özel olarak risalet ve nübüvvete dair bir misak daha alındı. Demek ki peygamberlerden şu Allah Azze ve Celle'nin bütün ruhlardan aldığı e, rububiyet ve uluhiyet sözünden başka bir de risaleti tebliği Tebliğ için ayrı bir misak alınıyor. İşte Allah Azze ve Celle'nin hani biz peygamberlerden söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan pek sağlam bir söz aldık. Ahzab Suresi 7. ayeti de bunu anlatmaktadır. Allah Teala'nın sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur ayeti, Rum 30 ile. Yine, işte bu ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır, Necm 56. ayeti. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Araf 102. ayeti ve bir de... Sonra onun arkasından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara mucizeler getirdiler. Fakat onlar daha önce yalanladıkları şeye inanacak değillerdi. Yunus 74. ayeti bunu söz konusu etmektedir. O ikrar ve kabul etmedikleri bu ahdi kimlerin yalanlayacaklarını, kimlerin de tasdik edeceklerini biliyordu. Adem'in zamanında kendilerinden söz alınan bu ruhlar arasında İsa Aleyhisselam'ın ruhu da vardır. İşte bu ruhu da Meryem'e o kendi ailesinden doğu tarafına bir yere çekilip sonra da onlarla kendi arasında bir perde germiş olduğu zamanda gönderdi. Derken biz ona ruhumuzu yani Cebrail'i gönderdik. Ona tam bir insan suretine göründü. Meryem 17. ayetinden itibaren buna dair hüküm verilmiş, bitmiştir. Meryem ona hamile kaldı. Meryem 21-22. ayetine kadar olan ayetler hakkında şöyle dedi. Kendisine hitap edene hamile kaldı ki o İsa Aleyhisselam'ın ruhudur. Ebu Cafer dedi ki ravilerden Bana Errebi bin Enes Ebu Aliye'den rivayet etti O Ubey bin Kab radiyallahu şey dediğini nakletti Ruh onun ağzından içeri girdi Bunu bu şekilde hakim Ziyavül Mahdise'l Muhtare'de Abdullah bin Ahmet Müsnedin Zevaidin'de Taberi İbni Ebi Hatim, Lalka İbni Sakir ve El Esma ve Sıfat'ta Beyhaki Hasan bir İstatlar rivayet ediyorlar Evet, bu e, geniş şekliyle fıtrat, misak, e, kulluk esaslarını içeren e, bir rivayet. Yani bu ayette bildirilen misak, bütün herkesten alınan misak, peygamberlerden alınan misak ve insanların bu fıtrat üzere doğuşu. Yani burada alınan söz üzerine Allah hüccet ikam ediyor yani bütün ruhlara. Demek ki hiç kimse Allah'a inkar etmeyecek, edemeyecek ederse onun küfrü açıktır. Yani Allah'ı inkar konusunda e, insanlara hüccet ulaşmıştır. Aynı şekilde peygamberlere Allah'ın gönderdiği rasullere ittiba konusunda ona tabi olma iman etme konusunda da insanlara hüccet ulaşmıştır. Dolayısıyla Allah e, rasullerinden bir rasulü gönderdiği zaman buna iman etmeyen tabi olmayan kimse kafirdir. Yani ona hutjet ulaşmıştır. Nasıl Allah'a iman etmeyen kafir oluyor? Yani o hucet ulaşmış kabul ediliyor. Allah'ın mucizelerle delillerle gönderip bizzat Allah tarafından desteklenen yani mucizeler dediğimiz şeyler bunlar. Yani aslı ayıattır ayetler, deliller, dürhan ve yineler. Allah rasullerini kendisi tarafından desteklenen işte mucize dediğimiz şeylerle gönderiyor. Yani bir peygamber, Risalet iddiasında bulunan bir peygamber, ben Allah'ın elçisiyim diye insanlara seslendiğinde Allah mutlaka onu destekliyor. Destekleyen deliller indiriyor. Bu delillerle ne yapıyor? İnsanlar bu delillere muhatap olduğu zaman bu Resul'e iman ve ittiba etmekle mükellef kılınıyor. Bunu yapmaz zaman kafirlerden oluyor. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeyen Yahudi, Hristiyan kim varsa Allah Resulünü duymuş da ona iman etmemişse işte cahilmiş, mazeret sahibiymiş, tevlil sahibiymiş bunlara bakılmaz. Bunlar kafirdirler. Onlara hüccet bu yönlü ulaşmıştır. Ve bütün peygamberlerden de alınan Misa'kı Ahzab suresi 7. ayeti. Yine Ali İmran 81'de geçmişti galiba. Bütün peygamberler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şayet yetiştikleri takdirde ona iman edeceklerine dair ümmetlerinden söz almıştır. Bütün peygamberlerden de şayet kendilerinin zamanında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelecek olursa ona ittiba edip destek olma sözü alınmıştır. Yine kaderle ilgili bir e, esasa, iman esasına da delalet vardır burada. Yani Allah Azze ve Celle ezeli bir ilim sahibi, kimlerin tasdik edeceğini, yani o verdiği sözü, şahitliği, Evet sen bizim Rabbimizsin, ilahımızsın, senden başka ilahımız yok. Bu sözlerinde kimlerin sebat edeceğini, kimlerin sebat etmeyeceğini ezelde de biliyordu. Fakat Allah Azze ve Celle'nin dünyada e, imtihan için insanları göndermesinin sebebi, kendi aleyhlerine hüccetin ikamı olması içindir. Yani Allah kendi bildiğiyle kullarını sorumlu tutmuyor. Bilakis kullarını tercihte bırakıyor ve kullar bu tercihte kaldığı zaman kendileri batılı tercih ederek, kendi aleyhlerine, işte küfürde vuku bu bulmalarıyla, şirkte vuku bu bulmalarıyla e, Allah bundan sorumlu tutuyor. Ezelde zaten bunu biliyor. Fakat kendi bildiğiyle sorumlu tutmuyor. Yani gayb aleminden şehadet alemine e, bu ilim çıksın diyerek insanları imtihan etmekte. i̇bn Abbas radiyalanmadan gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah Naman'da yani Arafat'ta Adem'in sırtından Misa kaldı. Ve onun sulbünden zürriyetin çıkararak önünde yaydı. Sonra onları karşısına alarak konuştu ve şöyle buyurdu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet şahit olduk dediler. Bu kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu veya atalarımız önceden Allah'a şirk koşmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil olduk. Şimdi o batıl işleyenler yüzünden bizi helak edeceksin dememeniz içindi. Bu ayetti. Yani Araf 172-173. ayetlerini okudu. Bunu Ahmet, Nesai, Taberi ve Hakim sahip-i isnatla rivayet etmişlerdir. Nesai'nin sünen Kübrası'nda bu lafız. 174. Biz ayetleri ayrı ayrı işte böyle açıklarız. Umulur ki dönerler. 175. Sen onlara kendisine ayetlerimi, ayetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılan, Böylece şeytanın kendisine uydurduğu ve nihayet azgınlardan olan kimsenin haberini oku. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, ''Bu kişi zorbaların şehrinden Bel'am adında bir kişidir ve bu kişi allah Teala'nın en büyük ismini yani ismi azamı biliyordu. Musa aleyhisselam yanlarına gelince amcaoğulları ve kavmi bu kişinin yanına gelip, ''Musa şiddetli ve demir gibi sert biridir. Yanında kalabalık bir ordu var.'' ''Eğer o bize galip gelirse mahvoluruz. Allah'a dua et de Musa ve yanındakileri bizden geri çevirsin.'' dediler. Yani bu ismi azam sen biliyorsun. Sen bu ismi azamla dua et. Yani Musa Aleyhisselam ve askerlerini geri çevirsin. O ''Eğer ben böyle dua edersem dünyam ve ahiretim gider.'' dedi. Onlar bu isteklerinde ısrar edince o da Musa Aleyhisselam ve beraberindekileri yani aleyhlerine beddua etti. Ve böylece Allah onu sahip olduğu ilimden soyup uzaklaştırdı. Ona hikmet verilirse taşıyamaz, kendi haline bırakılınca da hayrı bulamaz. Bu kişi tıpkı köpek gibidir. Üzerine gitsen de solur, kovsan da solur. Bunu Hasan Birisnat'la Taberi ve İbn-i tefsirlerinde rivayet etmişlerdir. Yani hakkı bilmesine rağmen hakkın tarafında olmak yerine hak ehlinin aleyhinde bu İsmi Azam'la beddua ediyor. Musa Aleyhisselam ve yandakilere. Kendilerine hakkın delilleri ulaşmış olmasına rağmen, ilim sahibi olmasına rağmen, sahih bilgiler kendilerine ulaşmış olmasına rağmen, bu delilleri hak ehlinin aleyhine hüccet getirerek, çarpıtarak kullananlar da bu fiillerle aynı, bu belama benzerler. 176. Biz dileseydik, onu bunlarla yükseltirdik ama o yere meyletti de hevasına uydu. Onun durumu o köpeğin haline benzer ki, üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumu işte budur. O halde sen kıssayı anlat, umulur ki iyice düşünürler. Katade dedi ki, bu kendisine doğru yol gösterilip de bunu kabul etmeyerek yüz çeviren kişiye verilmiş misaldir. Eğer Allah dileseydi, doğru yola uymasıyla onu yüceltirdi ve şeytan ona yaklaşacak yol bulamazdı. Ama Allah kullarından dilediğini sınar.'' Bu kişi hidayete uymayı kabul etmediği için bir köpeğe benzetilmiştir. Köpeğin yüreksiz olduğu gibi bu da yüreksizdir. 177. Ayetlerimizi yalanlayarak yalnızca nefislerine zulmetmekte olanların durumu ne kötüdür? 178. Allah kimi hidayete erdirirse artık o doğru yolu bulmuştur. Her kimi de saptırırsa işte onlar hüsrana uğrayanların takendiridir. İbn mesud radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde şöyle derdi. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd ederiz, ondan yardım isteriz, ondan bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet ettiğini saptıracak yoktur. O'nun saptırdığında da hidayet edecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Yani hutbetül hadi i̇bn Mace e, bu şekilde sahip-i isnata rivayet etmiştir. Burada yine Allah Azze ve Celle'nin meşiyeti, kadere imanın cüzlerinden birisi olan Allah'ın meşiyeti kısmına delil vardır. Allah kimi hidayet ederse o doğru yolu bulmuştur. Kim de saptırırsa, yani Allah'ın hidayet etmesi ve saptırması söz konusudur. Cabir bin Abdillah radiyalanmadan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde Allah'a hamdü sena ederek başlar ve şöyle derdi. Allah kimi hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayet edecek yoktur. Muhakkak sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü dinde sonradan çıkarılanlardır. Dinde her sonradan çıkarılan şey bir bidattır. Her bidat bir sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir. Bundan Nesai, Müslim, İbn-i Mace, El Esma ve Sıfat'ta Beyhak'i rivayet etmişleridir. i̇bn Amr radiyallahu gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala yaratıklarını karanlık içerisinde yarattı, kendi nurundan da onlara bir nur attı. O gün o nurdan kime isabet etmişse hidayeti bulur, kime de o nurdan isabet etmemişse sapıklıkta kalır. İşte bunun için Allah'ın ilmi üzere kalem ve mürekkep kurudu diyorum. Bunu Tayalisi, Tirmizi, Ahmet İbni İbban, Hakim, Şami'inde taberani sahibi sinadla rivayet ediyorlar. İşte Allah'ın meşiyetiyle alakalı kaderi, kaderin e, cüzlerinden birisi. Allah e, yaratıklarını karanlık içerisinde yarattı ve nurundan onlara saçtı. Bu nurdan kendisine isabet edenler dünyada hidayet bulanlardır. Nurdan mahrum kalanlar ise sapıklıkta kalanlardır, sapıklık ehlidir. Burada tabi e, bazı insanlar, burada cebriye, mantığıyla hareket ederek böyle hadisleri inkar ediyorlar. Yani böyle şey mi olur işte bu e, rastgele bir saçma değil. Yani bu nur e, atılması rastgele bir atış değil. Allah Azze ve Celle asla mahlukuna benzemez. Yani o nurundan saçtığında e, bunu kime isabet ettireceğini en iyi bilendir. Yani her işi hikmetledir Allah Azze ve Celle'nin. Allah bu nuru ancak Hidayet, yani tercihte bırakıldığı zaman, hidayeti seçecek olan kimseleri bildiğinden, ezeli ilmiyle bildiğinden onlara isabet ettirmiştir. Sapıklığı tercih edecek kimseleri de ezeli ilmiyle bildiğinden onlara isabet ettirmemiştir. Yani Allah Azze ve Celle ezelde bunu yazmış, arşiv. Arşına koyduğu kitabında Levh-i Mahfuz'da bunları yazmıştır. Bunun ilmi Allah'tan başka kimsede mevcut değildir. Levh-i Mahfuz'daki ilim. Zamanı geldikçe burada yazılan şeyler, yani ilk yarattığı şeylerden bir kalem, ona yaz dedi, olacak her şeyi yazdı. İşte bu yazılan şeyler Levh-i Mahfuz'dadır. Meleklere bunu takdir edeceği zaman, yani takdir ettiği vakit geldiği zaman bunları meleklere bildirir, Melekler de o anda e, haberdar olurlar. Yani ezelde yazılan şeylerden. Bakarlar ki gerçekten olaylar aynı Allah'ın yazdığı gibi. Yani Allah ezeldeki ilmiyle e, olacak her şeyi yazmıştır, böyle olacak demiştir. Ve insanları, mahlukatı, cinleri, e, mükellef kulları tercihte bırakmıştır. Serbestsiniz. Yani dileme hakkına sahipsiniz. Hakkı veya batılı dileme hakkına sahipsiniz diye. Yine Allah'ın dilemesiyle dilemiş oluyorlar ama tercihte bırakılıyorlar. Bunu kimin hakkı tercih edeceğini, kimin batılı tercih edeceğini Allah ezeli ilminde biliyor ve bunu yazmıştır. Yazmıştır ama bu yazdığıyla sorumlu tutmuyor bakın. Bu yazdığıyla sorumlu tutmuyor. Böyle olacak diyor. Yani bu mecbur bırakan bir yazı değil. Sadece Allah ezelde her şeyi bildiği için böyle yazmıştır. Ve aynen Allah'ın e, ilminde olduğu gibi gerçekleşir olaylar. Gerçekleşen olaylara göre kullarını sorum tutar Allah Azze ve Celle. Yani tercih de bırakır, haklı ve batıl arasında. E, ezelde Allah Azze ve Celle nasıl takdir etmişse, e, nasıl ilminde nasıl sorunun insanlar haklı ve batılı buna göre tercih ederler. İnsanların işte bu e, muhayyer bırakıldıkları zaman, tercihte bırakıldıkları zaman kendi seçimlerine göre hakkı tercih ettiyse sevap kazanırlar, batılı tercih ettilerse e, bundan dolayı da cezalandırırlar, azaba uğrarlar. Kendi yaptıkları sebebiyledir yani. Haşa, Allah kullarına zulmezci değildir. Ne mesele e, cebriyenin iddia ettiği gibidir, ne de kader karısı kaderiyenin iddia ettiği gibidir yani. 179. ayet, Andolsun cinlerden ve insanlardan pek çoğunu cehennem için yarattık ki, onların kalpleri vardır, onunla anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır ama onlarla işitmezler. Bunlar hayvan gibidirler, hatta daha da şaşkındırlar. İşte onlar gafillerin takenderidir. i̇bn Abbas Radyalarına ayette geçen zera'na ifadesini e, yarattık manasındadır. Yaratma manasındadır diye açıklanmıştır. Yani bu ayette olduğu gibi Allah azze ve celle açıkça bildiriyor ki insanlardan ve cinlerden pek çoğu cehennem için yaratılmıştır. Bu sebeple işte pek çok ayette tekrar edilen insanların çoğu anlamazlar, iman etmezler, şükretmezler, akletmezler. Çoğu böyledir. Güneş gibi delilleri de getirsen bakıyorsun adam sapıklığı tercih ediyor. Niye? Ezelde böyle yazılmış. Yapacak bir şey yok yani. Biz de burada bize düşen sorumluluk e, hakkı tebliğ etmektir. Yani kendimiz tabi olduğumuz gibi bize ulaşan hak neyse ona tabi olmakla mükellef olduğumuz gibi başkalarına tebliğ konusunda da e, tebliğ etmektir. İnsanları hidayet etmek bizim elimizde değil. Bu sebeple ee, hakkın sınırları neyse, kitap ve sünnette çizilen sınırlar neyse, tebliğ eden, davet eden Müslümanlar da bununla imtihan edilmektedir. Yani insanlar, insanların hidayetine vesile olmak hakkında büyük vaatler vardır. Yani üzerine güneşin doğduğu her şeyden hayırlıdır. Senin vesilelerine bir kimsenin hidayet bulmaz. İnsan buna haris olur, haris olmalıdır, hırslı olmalıdır birlerin hidayetine vesile olma konusunda. Bu güzel bir istektir. Fakat bu hırsı kitap ve sünnetin kendisine çizdiği sınırların dışına çıkmamalı. Allah Azze ve Celle'nin takdirini hiçbir şekilde aşamayacağını bilmeli. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bununla imtihan olmuştur. Allah Azze ve Celle ona daveti konusunda mesela sevdiği, iman etmesini istediği kimseler hakkında üzülünce, işte kendini paralama. İnsanlar hidayet edecek olan sen değilsin. Ee, biz dilediğimizi hidayet ederiz diye Allah Azze ve Celle e, uyarılarda bulunmuştur Resulüne. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da elbette hidayet olmasını istediği akrabaları vardı, yakınları vardı, dostları vardı belki, arkadaşları vardı. Fakat Allah'ın diledikleri dışında kimse hidayet bulmadı. Bazısı var ki hidayetle tanıştıktan sonra irtidat etmiş, yüz geri dönmüş. Böyle kimseler de vardı. Böyleleri işte ezelde yazılan, onlar hakkında takdir edilen, Allah'ın ilminde olan bir ilim sebebiyle gün ışığı gibi net delilleri bile getirsen, iman etmeyen etmiyor. Mesela düşünün, yani Ebu Cehil'in kıssalarını, Allah Resulü ile geçen kıssalarını siyerlerde okumuşsunuzdur. Yani pek çok kimseye nasip olmayan açık hüccetler onun hayatına vaki olmuştur. Yani olağanüstü hadiselerle karşılaşmıştır Ebu Cehil. Ama Ebu Cehil iman etmemiştir. Yani Allah nasip etmemiştir ona iman etmeyi. Bir alacak, verecek meselesinde işte... E, bir canavar gibi bir şeyin şayet, yani Allah Resulüne kastetmiş haldeyken kendisi, canavarı gibi bir şeyin onun yanında kendisi parçalacak gibi olduğunu görüyor ve kozu gibi oluyor. Bu gibi olaylara şahit olmuş. Pek çok şeyler yaşamış. Ne bileyim işte ayın yarılması gibi pek çok hadiseler olmuş. Ama iman eden etti, etmeyen etmedi. İman eden azınlıktı. Yani bu hadiseleri görmelerine rağmen, İman edenler azınlıktı. Allah Azze ve Celle işte bunu böyle haber veriyor. Cinlerden ve insanlardan pek çoğunu cehennem için yarattık diyor. Kalpleri var, anlamazlar. Gözleri var, görmezler. Yani hakkı görmezler. Kulakları var, işitmezler. Hayvanlar gibi hatta daha da şaşkındırlar. Çünkü hayvanlar e, irade sahibi değildir. Kendi iradeleriyle hareket etmezler. Onlarda belki içgüdü dedikleri bir şey olsa da müstakil bir irade sahibi değillerdir. İnsanlar ve cinler müstakil irade sahibidirler. Hayvanlarda böyle bir şey yok. Hayvanlardan da daha aşağı olmaları bu sebeple. Yani tercihte bırakılmış, hakkı tercih ettiği takdirde Allah katında yücelecek bir imkan varken bunu reddetmiş, batılı tercih etmiş. Bu sebeple hayvandan da daha aşağı e, görülüyorlar. Çünkü hayvanlar kendilerine takdir edilen neyse fıtratlarında ne varsa ona göre hareket ederler. Ama bu kimseler hakkı görmeyen, hakkı işitmeyen, yani kulak vermeyen, tabi olmayan kimseler fıtratlarına da aslında muhalefet eden kimselerdir. Yani buraya kadar olan ayetler aslında e, 171-172. ayetlerde anlatılan şeyle bağlantılı. Ezeldeki o misak sebebiyle insanlar fıtrat üzere doğuyor. O fıtratlarına muhalefet ediyorlar iman etmedikleri zaman. İmana aykırı hareket ettikleri zaman. 180. ayet En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona bunlarla dua edin. Onun isimleri hakkında çarpıtma yapanları bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasını yakında göreceklerdir. esma Husna, Hüsna en güzel isimler Allah'a aittir. Ee, bu konuda demek ki zan ile rey ile konuşanları terk etme emrediliyor. Yani Allah'ın isim ve sıfatları konusunda akılla rey ile e, yargıda bulunanlar, hükme varmaya çalışanlar Allah Azze ve Celle'nin bu ayetinde sakındırdığı kimselerdir. Onlar diyor yakında cezasını görecek diye de tehdit geliyor. Ebu Ureyre R.A'dan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak Allah'ın yüzden bir eksik olarak 99 ismi vardır ki, kim bunları muhafaza ederse cennete girer. Şüphesiz Allah vitridir. Yani tektir vitri, teki sever. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Sahih hadislerde yani böyle 99 ismi, yüzden bir eksik olmak üzere, 99 ismi olduğu bildiriliyor. Yani esma Hüsna denilen isimler 99'dur. Kim bunları sayarsa, muhafaza ederse hadiste geçen ifade ahsa ihsa ifadesidir. İhsa, bunların manalarını gözetmek demektir. Yani mücerret dilde zikrederek saymak değil. Zaten e, bu isimlerin kim hangi isimler olduğunu kimse bilmiyor. Allah Resulü bildirmemiştir. Her ne kadar Tirmizi ve İbn Mace'de bunların teker teker sayıldığı rivayetleri varsa da her ikisi de ciddi derecede zayıf rivayetlerdir. Yani bu 99 isim hangisi? Ee, bu bize bildirilmemiş. O halde bu ihsa nasıl gerçekleşecek? Yani burada şuna da bir açıklık getirelim. İşte Allah'ın bizim tarafımızdan bilinmeyen e, 99'dan fazla isimleri vardır. Yani Allah'ın çok daha fazla ismi vardır. Bildirilen ve bildirilmeyen Burada 99 ismin özellikle zikredilmesi. Yüzden bir eksik 99 ismi vardır ki, yani bu bağlamadır, bunları sayan, ihsa eden, yani Allah'ın bütün isimleri içerisinde 99 ismini ihsa eden, o el esma hüsna diğer isimler içerisinde seçilmiş bu 99 ismi yaşayan, bu ismin gereklerini yaşayan kimse için işte cennet vardır. Cennetin vaat edildiği İhsa edenlere, cennetin vaat edildiği isimleri 99'dur Allah Azze ve Celle'nin. Yoksa Allah'ın 99'dan ibaret ismi vardır demek değil bu hadisin manası. Bu vaadin yapıldığı isimleri 99'dur. Yani ihsa. Mesela bunu kişi nasıl düşünür? Bu isimlerin hepsinde tevhid gerekir. Mesela bizim bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'de, sünnette bildirilen, İsmail Hüsna'dan olduğu bildirilen bazı isimler var. Mesela Rezzak gibi, Mukaddem gibi, Muakkar gibi. Ee, bu gibi isimlerde aynı La ilah'e illallah terkibini düşünmek gerekir. Mesela La Rezzaka i̇llallah gibi. Yani Allah'tan başka rızık veren yoktur. Allah'tan başka öne geçiren yoktur. Allah'tan başka aziz kılan, Allah'tan başka zelil kılan, Allah'tan başka geri bırakan yoktur. Bu isimlerde Kur'an'dan ve Sünnet'ten bildiğimiz bu isimlerde ihsa etmemiz lazım. Ha şöyle düşünmek lazım. Biz Kur'an'ı ve Sünnet'i araştırdığımızda aslında yüzden fazla, 99'dan fazla Allah Azze ve Celle'ye atfedilen isimlerle karşılaşabiliriz. Bunlar hangisi esma ilüsuna, hangisi değil? Bu da çok önemli değil. Aynı bunu şey gibi düşünün. Mesela Cuma günü öyle bir saat vardır ki, öyle bir an vardır ki bu anda dua edene Allah icabet eder. O vaktin hangi an oldu, hangi saniyeler, hangi dakikalar oldu bize açıklanmamıştır. Bazı rivayetlerde bunun öğle ile ikindi arasında bir vakit olduğu söylenir. Bu rivayete göre kişi öğle ile ikindi arasında dua ve zikirle uğraşsa bu vakte tevabuk eder. Aynı şekilde Kadir gecesi Ramazan'ın son 10 gecesine saklanmıştır. Son 10 gecesine saklanmıştır. Son 10 geceyi ihya edip, elbet Kadir Gecesi'ni değerlendirmiş olacak. İhya etmiş olacak. Bundan da nasipdar olmuş olacak. Ama o fix olarak hangi gün, hangi gece, hangi saat bunlar tayin edilmiş olsa insanlar sadece o an Bununla meşgul olurdu ama bildirmemiş bize. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Ramazan'ın son 10 gecesinde itikafa girerdi. Aynı şekilde Allah isimleri arasında ihsa edeni cennete sokacağını bildirdiği esma Hüsna'sından bahsediyor. Bu de bundan bahsediliyor. Şimdi biz demek ki Kur'an'da ve sünnette Allah Azze ve Celle'nin ismi olan İsmi olarak belirtilen sayı rivayetlere baktığımızda, isterse yüzden fazla olsun, biz bu isimleri öğrenip manalarını idrak etmeye çalışırız ve hayatımızda uygulamaya çalışırız. Yani Allah'ın Rezzak ismine nasıl iman edilir? Hayatta bunun uygulaması nasıldır? Yani amel olarak da, işte Mukaddem ismi, Muakkar ismi, Rafi, Hafid, ne gibi isimleri varsa, Mukid, bu isimlerin hepsini Hangisinin bu 99 içerisinde olduğunu bilmeden. Biz hepsini değerlendirdiğimiz zaman mutlaka bu 99'da bunun içerisinde olacak. Dolayısıyla e, bu hangilerinin olduğu tayin edilmeden Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleriyle, bildiğin bütün isimleriyle amel etmene gerektirir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki ayette geçen, ne? çarpıtmak, yalanlamak demektir. İlhad ifadesi. Çarpıtarak yalanlamak, Ilhat. Katade dedi ki Allah'ın isimlerini çarpıtmakla kastedilen Allah'a ortak koşmaktır. Yani Allah'a herhangi bir sıfatında, isminde, sıfatında ortak koşmak. Mücahit de şöyle dedi. Allah'ın isimlerinde çarpıtma yapanlarla kastedilen El Aziz isminden Uzzayı, Allah isminden Ellat'ı türetenlerdir. Yani Mekkeli müşrikler El Aziz isminden bunu dişi ismini türeterek Uzza yapmışlardı. Putların ismini bu şekilde vermişlerdi. Aziz isminden, Allah'ın isminden e böyle çarpıtmışlardı. Allah da El-İlah demek e bunu El-Lat diyerek, dişileştirerek putlarına isim olarak türetmişlerdi. Mücahit bu ayette özel olarak bunların kastedildiğini fakat hitabın umumiliğinden dolayı diğer bütün çarpıtmaları kapsayacağına işaret ediyor. 181. ayet, ''Yarattıklarımızdan bir ümmet de vardır ki, hak ile yol gösterirler ve onunla adaletli davranırlar.'' Bu ayetle ilgili olarak daha önce Ali radıyallahu anh'den geçtiğimiz hafta fırkalarla ilgili hadis geçmişti. Muaviye radıyallahu anh'den de şöyle geliyor rivayet, Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu, ''Ümmetimden Allah'ın emrini yerine getiren kimseler eksik olmayacak.'' Onları yalanlayan veya muhalefet edenler onlara zarar veremeyecektir. Ta ki onlar bu haldeyken Allah'ın emri kıyamet gelecektir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 182. Ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, biz onları bilmeyecekleri bir yönden yakalayacağız. Esütli diyor ki, Senestedricuhum kelimesi yakalamak manasındadır. Bilmeyecekleri yerden kastedilen müşriklerin Bedir'de uğradıkları azaptır. Essuddi'nin yorumu böyle. Sufyane Sevrî bu ayet hakkında şöyle dedi. Onları nimetlerle donatırız ve şükretmeyi unuttururuz anlamındadır. Yani bunlar Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Allah azze ve celle de işte onlara istidraç yapıyor. Yani derece derece saptırma manasındadır istidraç yalanlamalarına rağmen, küfretmelerine, şirk koşmalarına rağmen Allah onların sapkınlıklarını artırmak için imkan veriyor, nimetler veriyor. Tıpkı işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenlerden birisinin gelip de müşriklerden iman eden birisi diyor ki Allah Resulü diyor yani kafama takılan bir şey var. Biz diyor koyunlarımızı gütmeye gittiğimiz zaman veya kavminin koyunlarını güderken Koyunların başından ayrılacağım zaman işte lat putunun bir heykelini koyunların başına dikerdim diyor. Yani başında durmadığım zamanlar o baksın diyerek. Sonra dönüp geldiğimde o puta bağlı kurtlar bulurdum diyor. Yani koyunlara bir zarar gelmemiş ama fakat kurtlar da bu La putuna bağlı. Yani buna ne diyeceksin diyorlar. Allah Resulü hesabda sen bırak onları şeytanın onlarla dalga geçiyor diyor. Yani şeytan onları saptırmak için Allah onlara da böyle bir fırsat veriyor. Yani şeytanın insanları böyle saptırmasına da fırsat veriyor. Bunun yanı sıra Allah Azze ve Celle'nin nimetler kapısını açması da var. Yani kul isyan içerisinde isyan ediyor fakat işleri yolunda gidiyor. Yani ticarette yalana, hileye, sahtekarlığa başvuruyor ve zengin oluyor bunun gibi. Bu Allah'ın derece derece saptırmaz. Hile yapanlara karşı Allah'ın bir tuzağıdır bu da. 183. Ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim düzenim sağlamdır. Yani bu e, senestedricuhum, istidraç yapması Allah'ın onları derece derece saptırması, onlara mühlet vermesi, bu ayette açıklanan aynı şey. Muhakkak ki benim keyidim, tuzak, düzen, benim düzenim, onlara kurduğum düzen sağlamdır diyor. 184. Onlar arkadaşlarında hiçbir delillik, deliliğin olmadığını düşünmüyorlar mı? O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kastediyor. Yani ona deli, mecnun gibi yakıştırmalarda bulunuyorlardı. Allah Azze ve Celle de diyor ki, onda hiç delillikle bir alakası yok onun. Bunu düşünmüyorlar mı? diyor. O sadece apaçık bir uyarıcıdır. 185. Onlar göklerin ve yerin hükümranlığına. Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye ve ecellilerinin yaklaşmış olma ihtimaline hiç bakmıyorlar mı? Artık bundan sonra hangi söze inanacaklar? 186. Allah her kimi saptırırsa artık onu hidayete erdirecek yoktur. Onları taşkınlıklar içerisinde şaşkın bir halde bırakıverir. Ömer bin el-Hattab radıyallahu an Cabiye'de bir hutbe verip Allah'a hand ve sena ederek şöyle dedi. Allah'ın hidayet ettiğini kimse saptıramaz. Saptırdığında kimse hidayet edemez. Önünde duran bir keşiş farsça bir şeyler söyleyince Ömer radıyallahu tercümana ne diyor diye sordu. Tercüman Allah'ın kimseyi saptırmayacağını iddia ediyor dedi. Yani burada hani ayette geçtiği gibi Allah kimi saptırırsa yani Allah'ın saptırmasından bahsediliyor. Bu keşiş de yani Hristiyan keşişi işte Allah kimseyi saptıracak değil. Yani kaderilerin Anlayışında birisiymiş demek ki. Ömer radıyallahu yalan söyledin ey Allah'ın düşmanı. Allah seni yarattı ve saptırdı, dedi. Yine eğer isterse seni cehenneme sokar. Eğer aramızdaki anlaşma olmasaydı boynunu vururdum. Böylece halk kader konusunda ihtilafa düşmeden dağılırlardı, dedi. Yani bu kişi demek ki zimmilerden birisiydi. Aramızda bir ahit olmasaydı boynunu vururdum. Bu da gösteriyor ki, yani Müslümanlar, Müslümanların yöneticisi kader konusunda böyle saptırma yapan kimselerin böyle cezalandırabilir. Yani küfür akideleri halk arasında yiyen kimselerin boynunu vurması gerekir. Sapıklığın yayılmaması için. Allah izin verirse Araf suresi 187. ayeti ve devamı bir sonraki derste bırakalım. Subhaneke Allahümehebi hamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevateke ve estağfurke ve tu bilek. Bu sorabilir Bu Ömer radıyallahu olan bu şey mecusilerinde onlardan cizli alınacağını gösterir mi? Yani mecusisi tabi bu şey. olmadı olmadığı var. Mecusiler hakkında Abdurrahman bin Af'ın bir şey var rivayeti var. Onlara el kitap gibi muamele edin diye. Allah Resulü Aleyhisselatı ben Bu sebeple hüküm olarak öyle. Sahabeler arasında vardı. Yani var derken şöyle. Abdurrahman bin Af bu rivayeti getirene kadar vardı. Yani farklı görüşteydiler. Kimisi el kitap gibi muamele görmesi gerekir derken kimisi hayır bunlar e, kitapsız hükmündedir diyorlardı. Ömer radıyallahu anh da tereddüt etmişti. Abdurrahman bin Avf Allah Resulü'nden bu hadisini akla edince onlara öyle davrandı. Kitap ehli muamelesi yaptı. Şimdi de şu şey meselesi var da. Şu Misak ayetindeki şu Emne, Kul'la, Haze, An yani. Gafil'in bir de Gafil'e şey. Onu biraz başka yapabilirsiniz. Onu Rububiyet e, tefsiri şey, Rububiyet Tevhidi derslerinde iki tane kayıt var. Yani bir şeyden gafil olmak, bir şeye gafil olmak. Yani an, e, gafele şey, birisi mef'ul e, manasında, birisi e, cer yapılmış bir şekilde. Bunların ayrıntıları Rububiyet Tevhid dersinde. Yani bunlar e, orada zikrettiğimiz ayetlerle örneklendirilerek verilmesi lazım. Yani onlara örnekleri beraber görmek lazım. İhmal anlamda bir şey, şeyi kaybetmişim diyoruz. Yani <gülüyor> unutmak, terk etmek. Buradaki ciham olduğu zaman terk etmek miydi? Bu yazdığı kaybetmişim hocam, ondan sonra manaptalar mı? Şimdi e, asıl olan şu, İnsanlar bu şey konusunda, yani Ezel'de alınan misak konusunda dünyaya Ebu Hurey Radyalama'ndan gelen rivayette olduğu gibi e, İslam fıtratı üzere doğuyorlar. Bu hatırlatma olmaksızın insanlar gaflette olur. Gafele aniş şey. Ayrı bir şey. E, Gafele şey. Farklı bir şey. Gafele şey. Terk etmek. Gafele aniş şey. ihmal etmek. Yani... E, bilinç dışı olmayabilir bilinç dışı olabilir bu yani. Eğer kendisine peygamberin tebliği ulaşır da yani peygamberlerin tebliği bizim için mesela biz bizzati peygamber aleyhissatü vesselam'la karşılaşmıyoruz ama Allah'ın kitabı bizim elimizdedir. Onun daveti bize ulaşıyor. Bize ulaşan bu şeyden dolayı bizim buna tabi olmamız lazım. Bu imanla da alakalı bir şey. Mesela adama Allah Resulü aleyhissatü vesselam hadisini söylüyorsun. Bunu tutulacak bir yol edinmiyor. Yani tasdik ediyor güya. Tasdik ediyor ama iman etmiyor aslında. Yani ittiba etmiyor. Bu kafirdir esasında. Bu bir müşriktir. Yani o fiilinde şirk içerisindedir, küfür içerisindedir. Buna rağmen Müslüman olduğunu iddia ediyor. Ha, o zaman münafık. Yani şirk koşmasına rağmen, küfür işlemesine rağmen Müslüman olduğunu iddia ediyor. Bidat ehlinin durumu da bu. Kendilerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih bir hadis ulaşmasına rağmen bu hadisin gerektirdiği yoldan tamam, hadis doğru ama bu olmaz diyor. Yani bunu yapamayız, edemeyiz diyerek başka şeyler diyor Bu küfürdür. Şirktir esasında yani. Ama bu adamlar Müslümanız diyorlar. Dolayısıyla aslında hadis inkarcileri sadece açık açık hadisi inkar eden, işte İslamoğlu gibiler, Abdullah Bayındır gibiler değil. Bugün dernekçiler ve benzerleri de hadis inkarcısıdır. Bunlar da küfürdedir, şirk içerisindedir yani. Kendilerine hadis Bildiriliyor, Sünnet bildiriliyor. Fakat hadisi inkar ettiğini söylemiyor. Tamam, hadis doğru ama gereğiyle amel etmiyor, İttiba etmiyor. Yani inkar ediyor aslında. Bu gafele şey, gafele aniş şey böyle bir şey yani. Buradaki hani gafele aniş hani e, biz bundan daha büyük dememeniz için de kısmı hani bu bizim elimizde değildi, onu <gülüyor> anlamda. Yani Hayır, bu bu böyle bir şey değil. Sizin sorumlu olduğunuz bir şeydi manasında yani. Aynen cümlemiz. bu. Kurtlar, e, kurtların bu kurtlara bağlı olduğu hadis nerede hatırlamıza? Taberani. Mecmuu'z-Zevaidin ilk cildinde yani tercümesinde görebilirsiniz. İlk cildinde. Aynen çok энергian